Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala anihi ve sahibi ecmain Geçen dersimizde Musa Aleyhisselam kıssasının bu suredeki son ayetini okumuştuk ve Cenab-ı Allah burada diyor ki Estaizu Billah Ve lekad âteyna Musa'l kitâbe min ba'di mâ ahleknel kurûnel ule İlk nesilleri helak etmemizden sonra yemin olsun biz Musa'ya kitabı verdik. Niçin helak ettik? Besaira <gülüyor> linnâs Pardon, kitabı insanların basiretini açmak için hidayet etme, hidayet olsun diye rahmet olsun diye olur ki leallehum yetedekterun, öğüt ve ibret alırlar. Burada kitabın esas maksadı anlatılıyor. Tevrat'ın da Kur'an'ın da esas maksadı insanları hidayete iletmek, onların basiretlerini açmak, onlara doğruyu göstermektir. İnsanların da buna karşılık bu rahmete, bu basirete, bu hidayete cevap vermeleridir. Bu kitabın kendilerinden istediği haller ile hallenmeleridir. Bu kitap niçin geldi? Onlardan ne istiyor? Bunun üzerinde iyice düşünmeleri gerekir. İşte bundan dolayı Cenabı Allah evvela Musa Aleyhisselam'ın Risaletini Tesbit ve ispat etti. İlk Bu anlatılan kıssada Surenin başında. Şimdi o kıssanın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından Anlatılmasının Peygamber Aleyhisselatü Selam'ın açısından kıymeti nedir? Ona geliyoruz. 44. dördüncü ayet-i kerimede Allah şöyle buyuruyor. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْب۪ي اِذْ قَضَيْنَا اِلَى مُوسَ الْأَمْرِ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Biz Musa'ya o emri verdiğimiz zaman, hükmettiğimiz zaman yani Firavun'a git, onu Allah'ın dinine davet et. Kısaca. Dediğimiz zaman Ey Muhammed sen dağın batı tarafında değildin. Ona seslendik. Ama sen yoktun orada. Yani biz bunu sana haber verdiğimiz için sen bunu insanlara okuyabiliyorsun. Anlatabiliyorsun. Çünkü sen de senin kavminde bundan önce siz bilmiyordunuz demek istiyor. Zaten önce söylüyor. وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِينَ Ey Muhammed sen orada bulunanlardan, bu olaylara tanık olanlardan birisi değildir ki, bunları anlatasın. Hiç kimse yoktu orada. Bir Musa Aleyhisselam vardı. Musa Aleyhisselam, bu vahye mazhar olmuştu. Nübuvvet ilk olarak ona verilmişti. Yani, o dağda Musa Aleyhisselam'a ilk olarak vahyin verilmesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Hira Dağı'ndaki mağarada vahyin, ilk vahyin gelmesine benziyor. Onun gibidir. Sen orada tanıklardan değildin. Orada hazır bulunanlardan değildin. Dolayısıyla görmediğin, bilmediğin, kimseden öğrenmediğin, okumadığın, tahsil etmediğin Bilgisini almadın bir olaydan bahsediyorsun. Hem de bu kadar muhteşem ayrıntılarla, bu kadar muazzam bir üslupla. Musa Aleyhisselam'ın annesine Musa'yı denize at ve diğer vahiyleri. Cenab-ı Allah'tan başka kimse bilmiyordu ki. Musa'nın annesi bunu biliyordu ama kimseye anlattığı vakit değil. Anlatacak olsaydı çocuğu da giderdi kendisi de giderdi. Bakın hep gizli tutulmuş olaylar ancak belli bir dönem sonra anlatılmış ve bilinme alanı çok dar olan olaylardan bahsediyor kuran Kerim. Yalnız bu kıssada mı? Bütün kıssalarda böyle. Bütün kıssalarda böyle. Bunlar peygamber aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinin ispatı Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderilmiş bir kitap olduğunun ispatıdır. O kıssayı Musa aleyhisselamın ta baştan Firavun, Firavun niçin böyle yapıyordu? Firavun neden böyle bir düzen kurmuştu? İsrail oğullarını niye böyle baskı altında tutuyordu? Gayesi neydi? Nereye varmak istiyordu? Çünkü onun düzeni kendisine kölelik edeceklerin varlığı üzerine kuruluydu. Zayıf düşürdüğü, sömürdüğü, birbiriyle düşman ettiği, yakınların, akrabaların birbirlerine düşmesi esası üzerine bir düzen kurmuştu Ha o günün firavun düzeni ha bugünün siyonistlerin ve haçlıların düzeni. Başında Amerika'nın ve İsrail'in değil İsrail'in de arkasında görünmeyen bir siyonist güç vardır. O siyonist güç Amerika'nın ta göbeğinde Amerika'yla istediği gibi oynamaktadır. Siz zannediyor musun ki nasıl ki Amerikan Cumhurbaşkanı Trump denilen o serseri sadece sadece Yahudilere jest yapmak için bu işleri yaptığını? Zengin adam ya kendisini ekonomik olarak batmaktan kurtarmak içindir veya servetine servet katmak içindir. Yani bunlar rüşvetsiz yapmazlar. <gülüyor> Yahudiler, İsa aleyhisselamı Romalılara önce şikayet ediyorlar. Ondan sonra onu göstermek mukabilinde rüşvet alıyorlar. Bunlar böyledir. Bu Kur'an bizlere bu kavmi çok iyi tanıtıyor. Bunlar da işbirliği birliği içerisindedir. Yahudilerin tek bir biz beşeriyete, kendileri dışındakilere bir bakışları vardır. Bunu insanlar biliyor, Haçlılar biliyor. Amerika'daki, bilmem Avrupa'daki, Rusya'daki ve dünyanın başka yerlerindeki iyi kötü dünyadan ve dünyada olan bitenden haberdar olanlar, ilim adamları, fikir adamları bunlardan haberdar. Fakat açıklamak işlerine geldi. Yahudi zihniyetine göre diğer insanlar ne işe yarar? Diğer insanlar Yahudilerin binmeleri için yaratılmış eşeklerdir. Zihniyetleri bu. Diğer bütün insanlara Trump dahil olmak üzere bakışları bu. Bakışları bu. Bunlar, çok affedersiniz, eşek gibi Yahudileri sırtladıklarını bilmiyorlar. Farkında değildirler. Çünkü onların önlerine hakikati görmelerini engelleyecek şekilde ot ve saman koyuyorlar. Onu da imal ediyorlar. Burada mesele budur. Şimdi işte bu firavun düzeninden bu şekilde ezilmiş, ve Musa Aleyhisselam'ın liderliğinde kurtulmuş olan bu kavim tarihi boyunca çok sıkıntılar ve zilletler çekti. Kimisini başından sonuna kadar hak etmişti, kimisinde belki ilahi kader, çeşitli sebepler ve hikmetler dolayısıyla bunlar başlarına geldi. Yahudilerin bu manada tarihleri oldukça ibretlidir. Fakat onların fesatları, gaddarlıkları, zalimlikleri o kadar ileridir ki cinayetlerinin başında Allah'ı inkar etmelerinden sonra Allah'ı layık olmadığı vasıf ve niteliklerle nitelendirdikten sonra peygamberleri nahak yere, haksız yere zalimce öldürmeleridir. Hiç peygamber hakkıyla öldürülür mü? Cinayetlerinin ne kadar korkunç olduğuna parmak basmak için bilhassa Kur'an-ı Kerim hep bunu nebileri öldürdüklerinden söz ettiği zaman beraber kullanır. وَتَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ diye geçiyor. Siz nebileri haksız yere öldürüyordunuz, nebileri haksız yere öldürüyorlardı diye bahsediliyor Kur'an-ı Kerim. Onlarda. Buna karşılık Cenab-ı Allah da onları zaman zaman çok ağır ve ciddi cezalarla cezalandırdı. Tarihte belki bilinen en önemli birçok darmadağın edilişleri Kisra'nın Irak valisi Muhtanaser denilen Batılların Nebukadneser diye dedikleri, söyledikleri veya buna yakın isimlerle adlandırdıkları komutan veya Irak valisinin gelip onları korkunç bir yenilgiyle yenmesi Beytül Makdisi Kudüs'ü tahrip etmesi ve onları alıp Babil'e sürgüne göndermesidir. Arkasından Romalılar Titus zamanında yine aynı şekilde Beytül Makdis tahrip ediliyor. Ve Romalılar o bölgeye hakim oldukları vakit Yahudiler zillet içerisinde bulunuyorlar. Çünkü Bunlara Cenab-ı Allah'ın dediği gibi onlara zillet meskenet ve fakirlik damgası sillesi vurulmuştur. Bu ilahi hükümdür. Allah'ın himayesi veya insanların himayesi müstesna. Allah'ın himayesi Müslümanların eliyle <gülüyor> İslam devletinde ve Müslümanlar tarafından himaye edilmeleri demektir. İnsanların himayesi ise Müslümanların dışındaki diğer insanların onlara yardımcı ve destek olmalarıdır. İsrail ve Yahudiler şu anda diğer ahmak insanların yani eşek gibi affedersiniz sırtlarına bindikleri diğer insanların. Ve bunlar arasında maalesef Müslümanlara mahsup edilen adı İslam devleti olan veya Müslümanların başındaki zalim ve gaddar İslam ile alakası olmayan yönetici ve yönetimlerin çok affedersiniz eşeklikleri neticesinde oluyor bütün bunlar. Akılların başlarına alacaklar. Almak zorundadırlar. Bu manada İsrail'in Yahudilerin daha doğrusu İsrail tarihini ve gelecekteki tarihini iyi anlamak için başta bir diğer adı Beni İsrail suresi olan İsra suresini çok iyi okumak, idrak etmek, anlamak gerekiyor. Ve bilhassa günümüz müfessirlerinin alimlerinin sure ile alakalı ...şeylerini iyi bilmek... ...tefsirlerini iyi bilmek icap ediyor. İleride... ...daha önce... E, ...bu sure üzerinde kısmen... ...yani durabildiğimiz kadar durduğumuz için... ...bu gibi hususlara da oralarda... ...temas etmiştik. Şimdi... ...o kavimler... ...helak edildi de... ...Cenab-ı Allah... ...İsrail ...ve diğer inkar eden kavimleri... ...niye helak etmedi... Çünkü onun sünneti artık toptan kafir ve inkarcı kavimlerin helak edilmesini değil edilmemesini gerektirdi. Sünnetullah bu şekilde devam ede geldi. Ancak burada bu ayet-i kerimede dediğim gibi temas ettiği üzere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nubuvveti İsrail oğullarının başından geçen Musa Aleyhisselam başta olmak üzere İsrail oğullarının başından geçen olaylar anlatılarak ispatlanmak isteniyor. Bunun İsrail oğullarına da Kur'an-ı Kerim'in nüzulünden bu yana kıyamete kadar İsrail oğullarına da verdiği bir mesaj vardır. Eğer siz gerçekten İsrail oğulları Musa aleyhissalatü selamın Tevrat'ta size getirmiş olduğu Risaletin tahmil ettiği, yüklediği görevleri hakkıyla ifa etmek gibi bir derdiniz, bir meseleniz varsa getirdiği hidayeti ve nuru, Tevrat'ın hidayet ve nurunun en ileri derecesi. Gayesi ve maksatları Tevrat'ın gaye ve maksatlarından hiç de farklı olmayan bu Kur'an'a tabi olacaksınız. Çünkü bu Kur'an sizin de unuttuğunuz Hatırınıza gelmeyen, belki hiç kitaplarınızda mevzu bahis olmayan ve bu kadar mükemmellikte ayrıntılarıyla ve bu kadar özlü anlatılmayan başınızdan geçen tarihiniz, olaylarınız kıssanız bu kitapta anlatılmaktadır. Dolayısıyla kendinize gelin, sizin yapacağınız tek bir şey vardır. Gerçekten Yahudi olmak istiyorsanız, Gerçekten Musa Aleyhisselam'ın nübuvvetine iman ediyorsanız önünüzde sadece bir yol vardır. Kur'an'ın getirdiği bu hidayet yoluna tabi olmak. Çünkü gerek gerçek İncil'in gerçek müminleri, ger gerek gerçek devratın gerçek müminleri, bu Kur'an'ı işittikleri ve gördükleri zaman bunların kaynaklarının Aynı yer olduğunu, aynı e, melek vasıtasıyla geldiğini ve indirenlerin, bunları indirenlerin zatın, yüce zatın aynı olduğunu itiraf ve kabul etmişlerdir. Bu konuda gerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında iman etmiş olan Yahudilerin ve Hristiyanların gerek sonrakilerin şahitlikleri tarihte sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan birisi Necaşi'dir. Meryem suresini okuduğu zaman Caferi i Tayyar radıyallahu anh gözleri yaşarmış. Hazreti Ali'nin kardeşi Cafer bin Ebu Talib gözleri yaşarmış ve vallahi yerden aldığı bir saman çöpü İsa'ya indirilen ile sizin şu okuduklarınız arasında şu saman çöpü kadar dahi fark yok. Varaka bin Nevfel Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Sana gelen melek sana neler söylüyor diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona bir kısım Kur'an-ı nazil olmuş o zamana kadar buyrukları okuduğu zaman Musa'ya gelen namus ile sana gelen namus aynıdır. Namusun bir adı kanundur. Cebrail Aleyhisselam'ın adıdır. Namus Ekber. En büyük namus. Budur. Aynı kaynak aynıdır diyor. E aynı şekilde Müslüman olan Abdullah bin Selam ve diğer ashab-ı kiram, Yahudi ashab-ı kiram aynı şeyi söylemişlerdir. Kimine iman nasip olmuştur, kimisi hakkı gördüğü halde hakkı kabul etmemiştir. Kur'an-ı Kerim'in bu manada kıssalarının ihtiva ettikleri pek çok ibretlerle birlikte peygamber aleyhissalatu vesselam'ın nübuvetini ispatlayıcı bir özelliği de vardır. İşte burada o özelliğe temas ediliyor. Fakat diyor Fakat biz Musa'dan sonra pek çok nesiller inşa ettik, var ettik. Ömürleri uzayıp gitti. Ömür onlara uzun geldi. Yani Aradan geçen bunca uzun zaman süresi içerisinde vahyi unuttular. <gülüyor> vahyi ilahi'den gaflete düştüler, saptılar, uzaklaştılar. Yine "Ve ma kunta fi alayhim Sen Midyen ahalisi arasında da değildin, yaşamıyordun. Onlara ayetlerimizi okuyan bir kişi olarak orada değildin. Yani biz sana medyende olup biten hadiseleri de anlatıyorduk. İsrail okullarının hiçbirisi, Musa aleyhisselamın çağdaşı olan hiçbirisi, Musa aleyhisselatü medyende başından neler geçtiği bilmiyordu. Çünkü o zaman için şimdiki gibi öyle haberleşme araçları bilmem ne vesaire falan yok öyle bir şey. Nereden bileceklerini? Musa aleyhisselam 8-10 yıl geri dönüp de anlatmışsa, anlattıkları kimselerin dışında da onu bitenden haberdar olmamışlardı. Velakinna kunna murselin. Sen orada Medyen ahalisi arasında yaşayıp da onlara ayetlerimizi okuyan birisi de değildin. Fakat bizler Rasul gönderenleriz. Biz sana Rasul gönderdik. Yani elçimizi gönderdik. Cebrail'i gönderdik. Cebrail vasıtasıyla sana bunları ne yaptık? Öğrettik. Öğrettik. Bu aynı zamanda özellikle Kureyşliler için, Mekkeliler için iman etmeleri gerektiğini söyleyen bir başka buyruklar bunlar. Bakın siz bunları bilmiyordunuz, kitap ehli değilsiniz. Hatta kitap ehli dahi bunları bilmiyordu birçoğunu. Ama Kur'an-ı Kerim size bunları anlatıyor. Muhammed bunları kimseden okumadı aleyhissalatü vesselam. Kimseden öğrenmedi. Hatta okuma yazma dahi bilmiyor. Dolayısıyla bunları kimden öğrenmiş olabilir? Allahü Teala öğretmiştir. Bu ve benzeri ayetler yüz yıllarca bin yıllarca sonra bin yıl sonra bin iki yüz küsur yıl sonra gelecek olan Avrupalıların oryantalistlerin araştırmaları neticesinde hakikatleri saptırıp tahrif ederek işte Muhammed bunları önceki dinlerden öğrendi aldı kendisi böyle bir kitap uydurdu böyle bir din uydurdu ama bir şeyi önemli bir şeyleri dikkatlerinden kaçırıyorlar veya muhataplarının dikkatinden bilinçli olarak menhus bir şekilde sisiçe kaçırıyorlardı. Neydi o? Bu kitap Muhammed Vesselam'a bir defada indirilmedi. Diğer bütün ilahi kitaplardan en önemli farklarından birisi bu. 23 yıl boyuncaydı. Musa Aleyhisselam'ın kıssaları Mekke'de de anlatıldı. Medine'de de anlatıldı. Uzun surelerde de var, kısa surelerde de var. O bir kimi yerde kıssa uzun uzun anlatılır, kimi yerde kısa kısa, kısaca veya daha özlüce anlatılır. Fakat her yerde kıssanın bir başka tarafı anlatılır. Ama Musa Aleyhisselam'ın İsrailoğullarının bütün kıssalarını topladığımız zaman aralarında bir mükemmellik, bir tamamlayıcılık var, bir çelişki yok. 23 yıl boyunca bir kitap nazil olacak ve bölüm bölüm, ayet ayet, sure sure ve bunda çelişki olmayacak. Kim böyle bir kitap telif edebilmiştir? Böyle bir şey mümkün mü? Bu ilahi hitaplarla birlikte bu kitabın mucizesi, mucizesi Aynı zamanda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da mucizesidir. Kur'an-ı Kerim'in mucizesi sadece benim Allah'tan geldiğimi kabul edin manasına değildir. Benim Allah'tan gelen bir kitap olduğumu kabul edeceksiniz ve gereği neyse yapacaksınız. Kur'an ilahi bir kitaptır dedin kaldın. Bunu yer yer bazı batılılar hatta yer yer bazı Hristiyan ve Yahudiler de söylemiştir. Evet. Evet. Muhammed de bir peygamberdir. Peygamberlerden bir peygamberdir diyor. Arkasından şunu diyor. Ama onun risaleti, onun nübüveti evrensel değildi. O Arapların peygamberiydi. Bu topraklarda da benzeri küfürler, inkarlar yapıldı. Bu milletin Arap oğlunun getirdiği dine ihtiyacı yok. Din dediği vahiy geldiğini zannettiği anlatılanlara falan filan ihtiyacı yok gibi haşa vahyin aslına da taarruz eden, hücum eden ifadeler kullanıldı bu memlekette. Hem de memleketin ülkenin en üst kademelerinde olanlar tarafından. Olay Firavunlar da gitti iz bırakmadı, Ebu cehillerde de gitti iz bırakmadı, ...başka zalimler de gittiğini bırakmadı... ...Trump'un da olacağı olur. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ama bugün ama yarın ama görürüz ama görmeyiz. Fakat ve şöyle bir hakikat vardır. Allahü Teala bu ümmete... ...hak etmediği sürece zafer nasip etmez. O halde ümmetin... ...ardı arkasına zafer hak edecek kadar liyakat kesbetmesi, kazanması ve bunu elde etmesi lazım. allah Teala kimseye zulmetmez. <gülüyor> Hatta bu ümmetin gördüğü bu gibi sıkıntılar ve onur kırıcı haller kendisini kendisine daha çok getirmek için tetikleyici bir sebep dahi olabilir. Bilseler o kafirler bunların Müslümanları kendilerine getirecek sebepler arasında yer alabileceğini belki bunlarla hiç uğraşmazlar. Onun için biz ümmet olarak her bir hadiseden çıkarılması gereken dersleri çıkartmasını bilirsek yeteriz. Kendimize geliriz. Efendim, Yahudi mallarını, Amerikan mallarını boykot edelim. Neyi boykot edeceksin? Bu biraz da kusura bakmayalım ama farenin daha küsmesi gibi bir şeydir. Sen büyük ol onlar senden bir zarar geleceği zaman seni boykot etmeyi düşünsünler. Ve diyecekler ki ya biz nasıl boykot ederiz? Neyi boykot Neyi boykot edeceğiz? Ne boykot ediyorsun? Devlet sisteminden, ekonomik sistemine kadar, banka sistemine kadar, bilmem nesine kadar. Her şey onlardan her şeyle bağımlısın onlarla. Daha mala, ürünlere, bilmem nelere gelmedi. Sen büyük ol, sen güçlü ol, onlar sana karşı tedbir göstersin, düşünsün. Onlar düşünsünler. Hani demiş ya Temel, İdris senin bende alacağın vardı, E ee, var, artık ödemiyorum. Bitti çünkü sabaha kadar uykusu gelmiyor. Hanımı demiş ki ya neyin var Temel demiş, vallahi işte İdris'e ödemem gereken borcum var, yarın sabah da vadesi doluyor, ödeyeceğim param yok ödeyeyim. Düşündüğün şeye bak demiş, aç telefonu veya aç kapısını söyle çal o zaman telefon yok diyelim belki. kapıyı çalıyor komşusu senin bende alacağın vardı ya var yarın ödeyeceksin yok artık ödemiyorum kapısı kapatıyor içeri giriyor o düşünsün diyor. mesele bu onlar düşünsün sen güçlü ol onlar senin üstünden nasıl geleceğini onlar düşünsün onlar düşünsün her şeyleriyle onlara muhtaç olacaksın Ondan sonra ve entumul mu'minin ayetini havadan okuyacaksın. Müminseniz en yüksek Bu ayeti kerimeyi ifade ederindeyse şöyle de anlamamız gerekiyor. <gülüyor> siz en yüksek siz seni gündüze katarak çalışmalısın diyordu. Ümitsizliğe kapılmak yok diyordu. Atiyi karanlık görerek azmi bırakmak alçakça bir ölüm varsa eminim budur ancak diyor. Geleceği şimdi hepimizin morali kırık. Böyle bir moral kırıklığı ümine yakışmaz. Atiyi karanlık görerek geleceği karanlık görerek Azmi bırakmak, yani azimle, gayreti, gayretle çalışıp çabalamayı bırakmak ama her alandaya çalışalım yani. Her alanda. Alçakça bir ölüm varsa eminim budur. Hani. Çünkü çalışmayan zilleti kabul eder. <gülüyor> Bu budur. Çalışanlar seni geride bırakır. Ümmet geride kaldı. Geride kaldığı için... Yeraltı, Yerüstü zenginlikleri talan ediliyor kafirler tarafından. Emperyalistler tarafından. Böyle bir yüce din, böyle büyük hakikatlerle dolu bir kitap ve böyle yüce bir önderin arkasından gittiğini iddia eden bir ümmet yerlerde sürünecek. Bu ümmete yakışmıyorum. Bunun için ne gerekiyorsa planlayıp hazırlanmak lazım. Yakın bir zaman on gün, yirmi gün hemen kurtulalım yok öyle bir şey. Bugünlerdeki ilanın temeli yüz sene önce atılmıştı. Balfour Sözleşmesi'nde İngilizler Yahudilere devlet vaat ediyor. siz İsrail'de Evan'ın Filistin topraklarında devlet sahibi olacağınıza, sizi devlet sahibi edeceğimizi söz veriyoruz diyorlardı. İngilizlerin, İngiltere'nin bir asçısı Dünya Savaşı'ndan sonra miras kesinlikle ABD'ye intikal etti. Onların verdikleri sözün arkasında onlar yürüyor. Onlar bunlardır. O halde bizim de öyle kaşla göz arasında bütün problemlerimizi halledeceğimizi düşünmemiz abes olur. Evvela vakamızı iyi bileceğiz ve uzun boylu, kısa vadeli, orta vadeli ve uzak vadeli, ciddi ve ayrıntılı plan ve programlarımızın olması lazım ve bunları gerçekleştirmek için yılmadan, Durmadan din, dinlenmeden çalışmasını bilmemiz lazım. Aksi takdirde her geçen gün bir öncekini aratacaktır. O böyledir. Allahü Teala hiç kimse kusura bakmaz. Gökten altın ve gümüş yağmaz. Ama gökten ilahi yardım gelir. Fakat bu yardımın gelmesi için ümmete düşen görevler vardır. O görevler yapılmadan o yardım gelmez. Görevimizi ne zaman yaparsak o zaman da Allahü Teala'nın yardımını ne yaparız? Hak ederiz. Onun için diyor bu Kur'an-ı Kerim'in hak olduğuna bütün kalbimizle inanacağız. Bu kitabı iyice anlayacağız ve bu kitabı Hayata hakim kılmak için mücadele edeceğiz. İzzetimizin de saadetimizin de dünya ve ahiret. Beşeriyetin de iman edenler için dünya ve ahiret etmeyenler için en azından dünya saadeti yine bizim bu kitaba dönmemize bağlıdır. Bunun başka yolu yok. Filistin'e ve Suriye bölgesine. Bakın. Romallar putperestti. Romallar hükmetti. Haçlılar geldi İslam'dan sonra Haçlılar hükmetti. İslam hükmetti. Şimdi Yahudiler hükmediyor. İslam dönemi dışında. İslam'ın hakim olduğu dönemler dışında. Bu bölgede huzur ve sükun olduğunu Görebilen ve gösterebilene aşk olsun. Yok. Tarih budur. İster Putperest Roma dönemini ele alalım. İster yani çünkü e, Musa Aleyhisselam daha doğrusu ondan sonra Davud Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam dönemini orada İslam'dır. Kim ne derse desin. Şey değil. Fakat ondan sonra Zulümler diz boyu. Zulümler diz boyu. Şey değil. Çok böyle Yahudiliği kayırıcı bir muhtevaya sahip olmakla birlikte mesela Yahudilerin bu manada çektikleri sinemalarda çok filmler vardır. Bunlardan birisi Ben Hur diye bir film. Buradan açık açık Yahudiliğin ne kadar büyük bir zulüm altında olduğunu ve Roma zulmü orada çok çok hafifletilerek de anlatıldığı halde. Gösteriliyor, görüyor. Bunlar belli şeylerdir. Bilinen şeylerdir. Velhasıl şunu söylemek istiyorum. İlk dinlenme vaktimiz geldi. Kısacası özellikle bölgenin ve beşeriyetin huzur ve sükûne kavuşmasının İslam'a ihtiyacı vazgeçilmezdir, muhakkaktır. O halde bizim yalnız Allah'a karşı değil, Kendimize ve bütün insanlığa karşı da ciddi sorumluluklarımız vardır. Bunların farkına varmak ve bu dini beşeriyete iyi anlatabilmek, iyi sunabilmek ve öncelikle bizim tarafımızdan doğru anlaşılıp doğru yaşanması bir zorunluluktur, bir vazifemizdir. Tarihe karşı, beşeriyete karşı ve önemlisi Allahü u Teala'ya karşı en büyük görevimizdir. Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Yine 46. ayet-i kerimede de Cenab-ı Peygamber'in nübuvveti bir başka ifadeyle ama benzer bir konu gündem’e getirilerek ne yapıyor? İspat ediliyor. Estaizu ve وَمَا كُنْتَ بِجَانِبُ الطُورِ اِذْ نَادَيْنَا Musa'ya Tevrat'ı vermek için seslendiğimiz zaman Tur'un yanında değildir. Ki Musa'ya Tevrat indiğini bilesin. Tevrat'ın neler ihtiva ettiğini bilesin. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de Aleyhisselatü Vesselam daha doğrusu Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yalnızca Musa'ya Tevrat indi demekle kalmıyor. Tevrat'ın muhtevasından da bahsediyor. Mesela diyor ki وَكَتَبْنَا فِيهَا اَنَّنْ نَفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَاِلَىٰ اَخِر۪ي Fihadaki kasıt o Tevrat'ta yazdık. Göze karşı göz, puruna karşı burun ve ille ahirî. Cana karşı Can. Tüm bunlar Tevrat'ta var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın vahyi olan bu ayeti kerimeyi onlara okuyor. Böylelikle Tevrat'ın muhtevasından da haberdar edilmiş oluyoruz Kur'an-ı Kerim sayesinde. E Peygamber Tevrat'ın bu inceliklerini ne zaman öğrendi? Kimden öğrendi? Öyle bir bilgisi var mıydı? Yoktu. Bu onun peygamberliğinin bir ispatıdır. Biz Musa'ya niçin seslendik? Sen bunu bilmiyordun. Çünkü sen Tur tarafında değildin. Tur dağı yanında, Tur aslında dağ demektir. Tur, dağ demektir. He. Ama bugün işte Sina Yarımadası'nda adı Tur olan bir dağ var. Musa Aleyhisselamın Aleyhisselam'a Tevrat'ın orada vahyedildiği kabul ediliyor. Doğru mudur? Allah ve Alem büyük bir ihtimalle de doğru olabilir. Çok önemli değil. Önemli olan burada Musa'ya vahyin, Tevrat'ın vahyedildiği dağın sen o etrafında çevresinde, yakınlarında değildin. Ona seslendiğimiz zaman. Velâki rahmeten min rabbik Fakat Rabbinden bir rahmet olarak biz seni ondan haberdar ettik demektir. Velâki rahmeten min rabbik ibaren ibaren tercümesi fakat Rabbinden bir rahmet olmak üzere Ne yaptık? Şimdi cümleyi tamamlıyoruz. Anlaşılıyor çünkü. Fakat Rabbinden bir rahmet olmak üzere seni bunlardan haberdar ettik. Bunlardan haberdar ettik. Niçin? Litunzirakavmen ma atahum min nezir min qablik. Senden önce Uyarıp korkutan tehlikelerden haberdar eden bir nezirin gelmediği bir kavmi kendilerini bekleyen tehlikelerle korkutup haberdar etmen için. Daha önce bu inzarın ve nezirin e, Arap geleneğindeki, İslam öncesi Arap geleneğindeki e, yerini ve gelişmesini nasıl yapıldığını, nasıl şey edildiğini Anlatmıştık öyle zannediyorum. Fazla olmadı. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Sen böylelikle onları uyarınca, kendilerini bekleyen tehlikeleri haber verince, belki öğüt alırlar, ibret alırlar diye. Tekrar tekrar söylüyor, ayet-i kerime değiniyor. Kur'an-ı Kerim'in bu muhtevası ve bu şekilde olaylardan hadiselerden kısalardan bahsetmesi Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderildiğinin ispatlarından birisidir. Velâlâ en tusibehum musibetun bimâ qaddamat eydîhum fe yekûlû rabbena leûlâ erselte ileynâ rasûlen fenettebi'e âyâtike ve مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Eğer وَلَوْ لَا اَمْ تُصِيبَوْ مُصِيبَتٌ بِمَا قَدَّمَتْ <اَيْدِيهِم> Şayet onlara ellerinin önden gönderdikleriyle gönderdikleri sebebiyle yani kendi yaptıkları işler sebebiyle onların başına bir musibet gelmeyecek olsaydı demek ki Musibetler Allah tarafından durup dururken kulların başına getirilmez. Allah durup dururken biz Muhammed ümmetini aleyhisselatü vesselam bu hale mahkum etmedi. <gülüyor> etmedi. Ümmet fazlasıyla hak etti de bu hale geldi. O halde ümmet bu halden kurtarılmayı hak ederse, bu halden kurtarılacaktır. Bu halde kalmayacaktır. Onun için sorumluluklarımızı bilmek ve farkında olmak zorundayız. <Gülüyor> Müslümanlar, özellikle eğitimde genç çocuklarımız, evlatlarımız, onlara büyük hedefler gösterir. Ama o hedefler altında ezilmelerine de meydan vermeyin. Bunu çok güçlü, sağlıklı ve doğru bir şekilde yapmayı bilmek lazım. O hedeflere ulaşabileceklerine dair yeterli güç ve imkana sahip olduklarına onları inandırın. Ve gerçekten onlardan onlarda bulunduğunu gördüğünüz kabiliyetleriyle onları yetiştirmeye ilerletmeye gayret et. Herkesin her alanda bilgi sahibi olması gerekmiyor. Veya herkesin belli bir alanda sivrilmesi gerekmiyor. Bu memleketin inanın din alimine ihtiyacı olduğu kadar edebiyatçıya da ihtiyaç var. Özellikle edebiyat gibi uç bir şeyi söylüyorum ki her şeye ihtiyacımızın olduğu anlaşılması için ve hiçbir şeyi ilim dalını, ilim alanını diğerine göre daha üstün tutmamak için. El verir ki bunların hepsinin dökülecekleri kaynak bir olsun. Aynı olsun. Geliyor sahabi, Ya Resul Allah diyor, ben şöyle şöyle dua ediyorum ama sen ve Muaz'ın ettikleri gibi güzel şekilde dua yapamıyorum diyorsun. Ne diyorsun diyor, işte cenneti istiyorum, şunu istiyorum, bunu istiyorum. Merak etme, hepimizin söylediği odur zaten diyor. Biz de onu söylüyoruz. Güzel ifadelerle söylemişsin, söylememişsin çok önemli değil veya bizim gibi söylemişsin, söylememişsin çok önemli değil. Ha, önemli olan edebiyatçımız, okumayı... Seven, okuyan veya edebi eserler okuyan kardeşlerimize, evlatlarımıza, bugün herkes bir şekilde edebiyatı bilmek zorundadır. Yani edebiyata dair ya daha, daha doğrusu kitap okumak zorundadır. Yazacakları edecekleriyle o insanın ufkunu açacak. Müslüman olarak yetişmesine, hedefi olan bir Müslüman olarak yetişmesine yardımcı olacak eserler yazacaktır. Hikayeler, şiirler, romanlar, denemeler, bilmem vesaireler vesaire, Bakaleler vesaire. Bu budur. Gayemiz hepimiz aynı olursa, hepimizin gayesi kısacası, ne yaparsak yapalım, İlay-i Allah olursak, biz zannediyoruz ki İlay-i Kelimetullah kılıç çakırdatmaktan ibarettir. Kardeşim Allah'ın kelimesi böyle e, bu kadar dar bir şeye, bir sınıra hapsedilemez ki. Allah alemlerin Rabbi ise, O'nun hakimiyet alanı çok geniş demektir. Dolayısıyla O'nun hakimiyetini gerçekleştirmek için, hayatın tamamında ileri olmaya ihtiyaç var demektir. O kadar açık bir şeydir. Bunu bilmek durumundayız. Dolayısıyla bu musibete uğradık biz. Evet uğradık. Ama Allah'a hamdolsun ki, ebediyen bu musibete mahkum olmadığımızı olmayacağımızı da biliyoruz. Kurtulmamızın mümkün olduğuna inanıyoruz. Fakat şartlı. Nedir o şart? Bu kurtuluş için yapılması gereken ne varsa ümmet olarak yapmak durumundayız. Çalışacağız, didineceğiz, uğraşacağız, gecemizi gündüzümüze katacağız. Fakat ne yaparsak yapalım Allah'ın dini için yaptığımızı veya yapmamız gerektiğini unutmayacağız. Bunun için de elbette ki bir Müslüman gibi öğreneceğiz, bir Müslüman gibi yaşayacağız ve bir Müslüman ahlakı ile hayatta diğer insanlarla alakamızı ona göre geliştireceğiz. İşte diyor ellerinin önden gönderdikleriyle Onların başlarına bir musibet gelmeyecek olsaydı ve arkasından Rabbena laule ersalta ileyena rasula Rabbimiz keşke bize bir resul gönderseydin de senet tabi'u senin ayetlerine uysak ve neku menel mu'minin ve müminlerden olalım diye bize bir resul gönderseydin demeyecek olsalardı biz Onları kendi hallerine bırakırdık demek. O halde bizim Cenab-ı Allah'a karşı sürecek bir delilimiz kalmıyor. Niçin? Çünkü Cenab-ı Allah bize ayetlerini anlatmak üzere bir Resul göndermiştir. Ve bu Resul geldi ayetlerini bize okudu öğretti. Bakın Resulullah ayetleri okudu öğretti doğru. Fakat görevi sadece bu muydu? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle bir hayat yaşadı ki onun hayatı her alanda herkese ölmektir. Bir evlilik hayatını alalım. Tek evlilik yaptı. Hz. Hadice'yle çok evlilik yaptı. Kendisinden yaşlıyla evlendi kendisinden gençle evlendi, güzelle evlendi, çirkinle evlendi, ne bileyim yani çocukluğuyla evlendi, çocuksuzla evlendi. Kısacası evlilik hayatında görülmesi muhtemel olan bütün evlilik hallerini tek tek yaşadı ve hepsiyle alakalı mükemmel örnekler bize ortaya koydu. Başka ne yaptı? Bu peygamber hakimlik yaptı aleyhissalatü vesselam. Başka ne yaptı? Devlet yönetti. Başka ne yaptı? Ülkesindeki muzaat, mustazaf, çaresiz insanlara namazı geciktirmek pahasına dinledi. Yaşlı bir kadını, Ya Resulallah benim seninle özel bir işim var diyor. Cemaat ayakta namazı bekliyor ha. halkının veya yönettiklerinin işleriyle, ihtiyaçlarıyla o derece ilgileniyor. Sahabi diyor ki vallahi bir köşeye çekildi, o kadını dinledi ve biz de onu namazda bekledik. Sahabenin de it itaatine bak. Hiçbirisi, ya biz burada bekleyeceğiz de o orada, o kadın canızla konuşacak, namazı kıldırsın da sonra konuşsun. Demedi. Çocuklar. Ya... Çocuklarla geliyor kadıncağız ya Rasulullah diyor benim kocam ne zaman ki benim genç ben gençtim gençliğimi yedi bitirdi çocuklarım e, karnım ona evvelime söyleyeyim şu kadar çocuk doğurdu şimdi yaşlı tek başıma kaldım ve bana zihar yaptı beni boşadı böyle şey olur mu diyor. Hazreti Aişe radıyallahu anh validemiz diyor ki ben evin bir köşesindeydim, o öbür, onlar öbür köşedeydi. Söylediklerinin bir kısmını anlıyordum, bir kısmını anlayamıyordum. O da dediği ne kadar ha? Belki altı metrekare ya vardı ya yoktu. Evleri bu kadar Çünkü çevresinden biliyoruz. O kadar fısıltı ve diyor ki o kadın sözlerini yedi semanın üstünden işiten Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Kad semia <gülüyor> Allahu kavlallati tujadiluke fi zawjika ve teshteki ila Allah ve Allahu yesmau tehaurekuma Sure'sini indiriyor onun için. Ya. Dolayısıyla biz bu dini bütün yönleriyle, cihetleriyle, muhtevasıyla anlayıp yaşamak ve hayata geçirmek durumundayız. Aynı Nebi Suffa'da bir taraftan yetim, kimsesiz, çaresiz, fakir ashabı barındırıyor, diğer taraftan onlardan beşeriyeti ilmin nuruyla aydınlatacak alimler, öğrenciler yetiştiriyordu. Savaşçılar yetiştiriyordu. Efendim ahlak abideleri yetiştiriyordu. Ve en önemlisi birbiriyle kaynaşmış, birbirini seven, birbirisi için gerekirse canını feda etmeye hazır olan kardeş bir toplum, bir ümmet yetiştiriyor. O toplum bütün yönleriyle, beşeriyete, kıyamete kadar örnek olacak bir toplumdur. İşte insanların günümüz müminlerinin günümüz mümin dünyasının İslam ümmetinin ya yani, bu sıkıntılardan kurtulmasının bütün reçeteleri adım adım onun hayatında ve ona nazil olan Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ona sahiplenmesini bilmek lazım. Şimdi bu şekilde musibet gelenlere Felemma caahumul hakku min indina. hak onlara gelince قَالُوا لَوْ لَا اُوْتِيَ مِثْلَ مَا اُوْتِيَ مُوسَى Neden ona Musa'ya verilenin bir benzeri verilmedi? Peki, siz Musa'ya gelenler sizin gibilerdi, Musa'ya gelenleri inkar etmişlerdi. İşte allah Teala onu soruyor. اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا اُوْتِيَ مُوسَى min qabl. Daha önceleri, Musa'ya verileni inkar etmemişler miydi? Bu itirazı yapanlar büyük bir ihtimalle Yahudilerdir. O zamanın Yahudileri ve onlara cevap onlaradır. Kalu sihrani tevahera. İki sihir birbirini destekledi. Bunlar kimlerdir? Efendim söyleyeyim. İncil ve Kur'an veya Tevrat. Tevrat ve Furkan olabilir. Vesirler Tevrat ve İncil, bu ikisi olabilir. Fakat Allahu Alem Yahudiler Tevrat'ı kendilerine ait kabul ettikleri için İncil ve Kur'an'ı reddettikleri için İncil ve Kur'an birbirini destekleyen iki buyu derken İncil ve Kur'an'ı kastetme ihtimalleri daha yüksek görünüyor. Ve kâlu inna bi ve dediler ki biz zaten hepsini inkar ediyoruz. Hepsine kafiriz. Hepsinin kafirleriyiz. Birisini kabul etmiyoruz. E her ikisinin hepsinin kafiri olduğunuza göre bunca delillere rağmen size yapacak bir şey yok. Müminlere ne düşer? Mümin yoluna devam edecektir. Başkalarının yaygaraları ve Efendim saptırıcı tavır ve tutumları mümini yolundan alı koymamalı. Müminin ama yolu belliyse, hedefi belliyse bu böyle olur. Hedef belli değilse ne olacak? Sıkıntı burada işte. Sıkıntı burada. Onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de aşama aşama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da öyle. Bizlere hedefler tayin etmiştir. Bunun çeşitli formülleri vardır. Hedeflerimiz nihai hedefimiz Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği üzere yeryüzünden fitnenin ortadan kalkması ve dinin sadece Allah'ın olmasıdır. Fitne insanları iradelerini doğru bir şekilde tercih etmekten alıkoyan, ortaya koymaktan alıkoyan her bir sebeptir. Ben eğer irademi kullanmak için evvela doğru düşünmeye ihtiyacım var. Benim eğer doğru düşünmem engelleniyorsa, doğru düşünüyorum ama o doğrultuda irademi kullanmanın önünde engeller var. Bu da engelleniyorsa, İrademi doğru bir şekilde ortaya koymak istiyorum, koyuyorum da fakat tekrar karşıma çeşitli engeller ve saptırıcılar çıkıyor gibi bütün bu hallerde ve aşamalarda ne kadar doğrunun ve doğru iradenin gerçekleşmesinin önünde engel varsa ve düşünülebiliyorsa bunların hepsi birer fitnedir. İnsanları kendi tercihlerinde serbest bırakmak İslam'ın en büyük hedefidir. Serbest bıraktıktan sonra ister İslam'ı kabul etsinler ister etmesinler. O onların bilecekleri bir iştir. Ama İslam'ı kabul etmedi fakat İslam'a engel oldu. Veya insanların İslam'ı görmelerini engelliyor. Bu bir fitnedir, buna engel olur. Çünkü başkalarının görme, anlama, düşünme, tercih etme Hak ve hürriyetlerini engellemeye başlıyor. Başlamış oluyor. İslam böyle bir insanlık veya böyle bir toplum istemiyor. İslam'ın hedefi bu. O halde gerçek manada, Kur'an-ı Kerim'in istediği ve dilediği manada bir hürriyetin en büyük müdafileri, savunucuları biz olmak durumundayız. Çünkü İslam, Hürriyet yoksa fitne vardır. Bu tezi önümüze koyuyor Kur'an-ı Kerim. Çünkü fitneyi insanın doğruyu görmesinin ve seçmesinin önündeki engellerin tümü olarak tarif ediyoruz. Bu da bizim seçim hürriyetimizi, tercih hürriyetimizi, tercihlerimiz doğrultusunda yapmak istediklerimizi Doğru bir şekilde yapma hürriyetimizi engelliyor. Onun için sihir ilahi kitaplar için söylüyorlar. Bu bir fitnedir. Saptırıcı bir fitnedir. İslam ne getiriyor? Ya doğru konuşacaksın ya susacaksın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin yahut sussun Kimse de Hakk'a küfretmek hürriyeti yoktur. İslam böyle bir hürriyeti böyle tanımıyor. Hürriyet, insanın doğruyu görmenin önündeki engelleri kaldırmaktır. İncile, Tevrat'a, Zebur'a, Allah tarafından indirilmiş olan hallerinden bahsediyoruz. Efendim, sihirdir demek, bu sihirler birbirlerini destekledi, biz hepsini inkar ediyoruz, inkar ediyoruz diyebilirsin ama onlara sihirdi dememelisin diyemez Çünkü bu bir saptırmadır. Veya böyle saptırmalara karşı Müslümanlar hazırlıklı olacak onları çürütecek. Böyle olmadığını ortaya koyacak. İşte 49. ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Kul fâtu bi kitâbin min indillâhi huve ehdâ min humâ in kuntum sâdıqin. Allahu ekber. De ki, o halde siz de Allah'tan o ikisinden daha çok hidayete ileten bir kitap getirin. Ben de o getireceğiniz kitaba uyarım. Çünkü benim derdim illa Tevrat'a illa İncil'e illa Kur'an'a tabi olmak değil. Hidayet hangisinde çoksa ben ona uyarım. Kur'an'dan daha çok hidayet getiren bir kitap bulabiliyorsanız varsa elinizde veya Tevrat'tan veya İncil'den daha çok hidayete ileten bir kitabınız varsa ona uyarım. Diyor. Çünkü benim derdim hidayettir. hidayet. Peki mevcut batıl dinler ve ideolojiler ve her türlü sistem batıl sistem. Beşeriyete nasıl bir hidayet verdi? Hidayetten vazgeçtik. Barış, huzur ve sükun dahi veremiyorlar. Huzursuzluğu artıramıyorlar, azaltamıyorlar. Anarşiyi azaltamıyorlar, zulmü azaltamıyorlar, sömürüyü azaltamıyorlar. Aksine her geçen gün her türlü memfilik daha da ileriye gidiyor. Ahlaksızlığı azaltamıyorlar. İnsanın yalnızlığına çare bulamıyorlar. İnsanın her türlü çaresizliğini tedavi edemiyorlar. Bunlar nerede Hidayet nerede? Önünün gözünden yaş gelir mi? Bunlar ne verebildiler? Kendilerine bir şey verecek bir şeyleri yok. Bir şeyleri yok. Buna yardımcı olabiliyorsun. Haydi İsrail'in önünü kendine göre açabiliyorsun. Sen zulmün önüne aç, önünde açtığın her bir yol, dünyada olmasa bile ahirette senin önünde cehenneme giden bir otoban olacak. Bu budur. Şimdi, evvelime söyleyeyim, Yahudilerin sırtını sıvazladığın için, belki sana dokunmuyorlar, belki servetini büyütüyorlar, büyütmene yardımcı oluyorlar. Belki seni birkaç dönem, bir dönem daha yasaları gereği zaten iki dönem üstüste oluyor. Bir dönem daha başkan yaparlar. Orada tutarlar. Peki Allah'ın azabına karşı bunlar kendilerini koruyamayacak ki sana yardımcı olabilsinler. Ayet-i Kerime bunu tehdit ediyor, bunu belirtiyor. Böyle bir hidayet ne Amerika'nın elinde var ne Avrupa'nın, ne Rusya'nın, ne Çin'in, ne Hindistan'ın. Dolayısıyla onlar insanlara hidayeti takdim etmek bakımından bir sorumlulukları yoktur. Ama biz bu hidayeti insanlığa takdim edebiliyoruz. O halde evvela biz öğreneceğiz ve özümseyeceğiz. Ondan sonra da beşeriyete bunu takdim edeceğiz. Başka türlü sorumluluğumuzu da yere getirmiş olmayız. فَاِلَّمْ يَسْتَج۪يبُوا Eğer onlar sana cevap vermeyecek olurlarsa, isticabe olumlu cevap. Yani, siz bana kitap getirin, bunlardan daha çok hidayet sürer. Diye istedin. Onlar eğer diyor senin bu isteğini yerine getiremezlerse, فَاَلَمْ enma يَتَّبِعُونَ اَهْوَٰهُمْ allah Ekber. Madem sana, o nebilere indirilen kitaplardan hidayeti daha çok ihtiva eden bir kitap getiremiyorlar. Bilsin ki, bilesin ki onlar ancak kendi hevalarına tabi oluyorlar. Heva Allah'tan gelen bir delil olmaksızın, bir yol gösterici olmaksızın kendi arzusunun arkasından gitmek demektir. Hevanın doğruyu gösteren, doğruyu işaret eden hiçbir tarafı, hiçbir özelliği yok. Hatırına ne gelirse o yap, onu yapar. Faizi haram kılacağım, yasa, faizin önünü açacağım, nisbetini yükselteceğim veyahut da herkes faiz edecek, zulüm yapacağım, bilmem ne edeceğim vesaire vesaire. Bütün bunlar hevanın tecellileridir. Aslımızda Eskiden heva belki sadece bir insanı helak ederdi. Fakat günümüzde heva koca bir beşeriyeti helak edecek boyutlara ulaşmıştır. Dinin dışındaki her şey vahye aykırı her şey hevadır. Ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için Necm suresinde وَمَا يَنْتِقُ anil heva <الْهَوَى> O hevasından konuşmaz, hevadan Konuşmaz. Canım böyle çekti. Haydi bunu böyle söyleyeyim. Yok öyle bir şey. O vahiyden konuşur. Yani heva vahyin zıttıdır. Vahyin zıttıdır. Peki vahiy kimin bize irşadıdır? Allah'ın bize irşadıdır. Vahyin bizden istediği nedir? Ubudiyettir. Yani Allah'a kulluk etmektir. Heva vahyin karşısındadır. Heva ne ister o zaman? Vahyin doğru olarak insandan istediğini heva batıl olarak ister. Onun için Cenab-ı Allah ne diyor? Eferra'ayte menitteheze ilahe hu heva Sen kendi ilahını kendi hevası edineni yani hevasına ibadet edeni gördün mü? Sen mi koruyacaksın onu? Efe ente tekûnü aleyhi vekilâ diyor. Onu sen mi koruyacaksın? Doğruya ileteceksin. Ona doğruyu göstereceksin. Böyle bir şansı yok onun. Çünkü hevası onu kendisine esir etti, kul etti. O hevasının söylediğini yapıyor, onun peşinden gidiyor. Hevası Allah'ın dinine karşı şu kanunu çıkart diyorsa... Onu yapar. Hevası Allah'ın dinine rağmen şu iktisadi emri emret, şekillendir, yasalarını koy veya bunun önünü aç diyorsa o bunu yapar. Hevası efendim sen kadını evinin dışına çıkart, kadını açabildiğin kadar aç. Ahlaksızlığı alabildiğin kadar ileri götür. Efendim futbolu yaygınlaştır, ahlaksızlığı yaygınlaştır. Şunu çoğalt, bunu çoğalt dediği zaman onu yapıyor, ona ibadet ediyor. Bir var, riyakarlık. riyakarlık insanın yaptığı güzel işi başkası görsün diye yapmasıdır. Riyakarlık müminde olur. Kafirde riyakarlık olmaz. Riyakarlık müminin, niyetinin bozulmasıdır, ona dikkat etmek lazım. O bir, nedir? Bir imtihandır o da. Riyakarlıkla imtihan ediliyoruz biz. Onun farkına vardığımız zaman onu önleyecek miyiz, dizginleyecek miyiz? Bu insanın iç dünyasının daha çok mamur olması için bir şeydir, bir fırsattır aslında. Riyakarlığın farkına varan bir mümin, o riyakarlığı barındırmak istemez. Ondan kurtulmak için kendi kendisiyle, mücadele eder. Allah'a sığınır. Dua eder. Kalbine dikkat eder. Aman ben bu amelim salih bir ameldir. Onu riyakarlıkla ifsad etmemek için. Hemen insanları yok farz eder. Allah'la baş başayım der. Vesaire gibi bu bir ruh mücadelesinde aslında riyakarlık Allahü Teala'nın insanın kendisini daha da yüceltmesi için önüne açtığı bir fırsattır. Onu değerlendirebilen için böyledir. Diyakarlık öyle. Tamam kaptırırsan kendini kötüdür. Fakat ona karşı bir mücadele kazanırsan merteben yükselir. Merteben yükselir. Onun için sahabi geliyor. Ya Resulallah diyorlar. Bazen kalbimizden öyle şeyler geliyor ki. Onu anlatmaktansa gökten düşüp ölmeyi tercih ederiz. Peygamber gerçekten siz bunu yaşıyor musunuz diyor. Evet diyorlar. İşte gerçek imam budur diyor. Niçin? Çünkü adam ondan irkiniyor. Çok büyük bir şey diyor. Ben bunu söyleyemem diyor. Söylemektense ölmeyi tercih ederim. Yani küfre girmektense öleyim daha iyi. Bunu, bunu hissedebiliyorsa, bunu samimi olarak yaşayabiliyorsa... O adamın imanı çok kuvvetli demektir. Ya Rabbi bir riyakarlık etmekten sonra kolumu kaybederim veya elim Efendime söyleyeyim yarım saat ateşte kalmasını tercih ederim. Mesela diyebiliyorsa bir, bu, bu imandır. Bu imandır. Böyle şeylerle allah Teala bizim aslında mertebemizi, kulunun mertebesini yükseltmek ister. Elverir ki o e, şeyleri imtihanları Suhuletle daha doğrusu doğru bir şekilde mücadele vererek atlatalım. O mücadelemiz boşa gitmez. Ruhumuzu yüceltir. Yalnız ziyakarlık değil, faraza. Bir kimsenin bir günahları var, birçok günahları var. O günahlardan tövbe etmesi onu Allah nezdinde daha çok yükseltir. O günahların iki tarafı kesen bunlar bir bıçak gibidir, bir hançer gibidir. Günahlarına kendini kaptırırsan maazallah her bir günah küfür ve inkara açılan bir kapıdır. Oraya kadar gider maazallah insan. Ama bir de bir günah işledin tövbe ettin. Ne diyor? Kullu ibni ademe hattâ ve hatta'in hattâin ettevvâbul. Bütün Adem oğlu hata, hata eder, hem de çok hata eder. Fakat hata edenlerin en iyileri tövbe edenlerdir. Tövbe edenlerdir. Riyakarlık da bir hata. Ama ondan tövbe ettiğimiz zaman hem günahı siler hem de tövbenin ecridi alırız. Çünkü tövbe Allah'a dönmek demektir. Onun için Adem Aleyhisselam günah işledi. Fakat biz onun günahını gözümüzde büyütmüyoruz. Çünkü neyse günahı tövbe etti. Günahın tövbesinin kabulü günah ne kadar büyük olursa olsun günahın silindiğini gösteriyor. Yani günahsız kalmış oluyor. Sene budur. En azından o günahtan arınmış oluyor. Dolayısıyla Allah'tan gelen bir hidayet sizin heva, çok daha tehlikeli bir şey. Dediğimiz gibi heva, vahyin tam zıttı. Vahyin senden istediğini, heva, Allah yerine, vahiy yerine, başka şeyler istiyor senden. Ve böylelikle kişi hevasını ilah edinmiş olur. Allah la yehdi al zalimin Şüphesiz Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez. Yani hidayete talip olmamak suretiyle zulümlerini sürdürenleri zorla hidayete erdirecek değildir. Allah Teala hidayete talip olanı hidayete erdirir dalalete talip olup hidayeti hatırına getirmeyeni de zorla hidayete getirmez. Ona da bulunabilir. Önünü açar, hidayeti kolaylaştırır. Ee, kalbinde hidayete doğru güzel bir meyil oluşturur. Vesaire vesaire. Bu Allah-u Teala'nın bir lütfudur. Esasen hidayet bulan herkeste böyle bir lütuf vardır. Şimdi Allah'ın bizim üzerimizdeki hidayet ile ilgili lütfu ne? Müslüman bir anne babadan doğmak. İslam'ın şu veya bu şekilde bilindiği, dile getirildiği, hayata geçirilmek istendiği, Allah korkusunun söz konusu edildiği ve buna benzer. Kısacası İslam'ın birçok alametinin bulunduğu bir ortamda Dünyaya gelmek Allah'ın bir lütfudur. Hidayeti hazırlayan ciddi bir lütfudur. Zamanı geldi, aklımız erdi, düşündük, taşındık. Bilinçli olarak bu hidayeti tercih ettik. İşte bu da hidayet üzerine allah Teala'nın bize sebat vermesiyle mümkündür. Onun için mümin her zaman için Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın hayatının sonlarına doğru... En çok yaptığı görülen dualardan birisidir. Allahım ya mukallibel kulüb, sebbet kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbime dinin üzerine sebat ver. Yani, yani kendimizde bir güç vehmet Hidayete erdirenin Allah olduğunu ve hidayetimizi muhafaza edecek olanın da o olduğunu bilerek doğrunun üzerinde yürümeye çalışalım. Buna dikkat etmek lazım. Allahü Teala zalim topluluğa hidayet vermez. Yani hidayeti biliyor, görüyor ve kabul etmiyor. Bu zalim oldu Hidayeti inkar etti zalim oldu. Allah da böyle zalimlere hidayet vermez. Tövbe etmeleri hali müstesna. Tövbe ederlerse hidayeti bulmuş olurlar. Ve <tövbe> lekad vassalna lehumul kavle leallehum yedzekerun. Vassalna vasletmekten geliyor. Bitiştirmekten geliyor. Yemin olsun diyor biz onlara o sözü, hak sözü Hidayet sözünü, peyderpey ardı arkasına gelen rasuller vasıtasıyla ulaştırıp durduk. Tamam mı? Niçin? Le'allehum yetezekkerun. Olur ki ibret alırlar, tezekkür ederler. Ondan sonra bunların nitelikleri mevzu bahis olacak. İnşallah önümüzdeki ders buradan devam ederiz.